Bir erkek olarak eş seçiminde neye önem vermeliyiz? Nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma buyuruyor ki babaların çocuklar üzerinde hakkı olduğu gibi çocukların da babalar üzerinde hakkı var. Peki nasıl olur yani çocukların babalar üzerinde hakkı? Baba nasıl bir kadın seçti, nasıl bir kadınla evlendi? Kadın sadece güzelliğine, soyuna vesairesine baktı. Onun dinine, imanına bakabildi mi? Eğer bakmadıysa işte bir kadın aldı, o kadın dünyasında mahremiyet, helal, haram bunlar yoksa böyle bir kadın büyütmüş olduğu çocuk iman İslam terbiyesinden mahrum olacak. Dolayısıyla kardeşlerim, Evlenirken, eş seçerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tayin ettiği ölçüler var. İşte soyu var, güzelliği var, nesebi var. Ama bir de dini hayatı var. Resulullah aleyhisselam sen onun dindar olanını seç buyuruyor. Elbette güzelliği onun gözüne hitap edecek. Yani ondan memnun olacak. Bir hayat boyu onunla beraber kalacak. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muhire'ye başka sahabilere Evleneceği kadınla alakalı, kızla alakalı هَلْنَظَارْتَ ileyiha buyuruyor. Baktın mı ona? Yani bakacak, eline yüzüne bakabilir. Eğer evlenmeye dair bir niyeti varsa aynı şekilde kadın da evleneceği erkeğin eline yüzüne bakabilir. Yani elbette maddi planında güzellik olacak. Ama dini hayatı öne al buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yine buyuruyor ki dünya مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا اَلْمَرْأَةُ الصَّالِحَةِ Yani dünya bir metadır ama en hayırlı olanı salih bir eştir buyuruyor. Öyle bir kadın ki, Erkek yüzüne baktığı zaman rahatlıyor. Öyle bir kadın ki arkada gittiği zaman evini düşünmüyor, iffetini düşünmüyor, tesettürü düşünmüyor, mahremiyeti düşünmüyor. Yani onu, ailesini, çocuklarını koruyan bir kadın, himayeden bir kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir eş bulmayı Müslüman gençlere terkin ediyor. Elbette sair husuyetler olacak ama din ön planda olursa o zaman ömür boyu o kadınla beraber kalacak yani bir noktadan sonra diyor İmam Gazale Hazretleri güzellik bozulur evet. 70'e geldiği zaman yüz değişir ama ahlak yaş ilerlediği zaman hep daha kemale doğru yürür eğer güzellikten dolayı alındıysa bir noktada o güzellik bozuldu mu ahlakı kötüyse o aile çekilmez hale gelir. Tabii aynı şey Müslüman kadın için de geçerli, İslam'ın kızı için de geçerli. Yani sadece maddi boyuta bakar, paraya, fula bakarsa onlar bir gün zayi olurlar, o zaman onun içinde o hayat çekilmez olur. Yani İslam'ın kızı için de esasında bunlar geçerlidir. Hocam şöyle bir husus var, şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyurdular ki, El baktın mı, müşahede ettin mi? Yani bir Görücü Usulü e, adında bizim bir e, geleneğimiz var, olmuş olan bir mevzumuz var. Şimdi okullarda Tanzimat Dönemi'nden bahsederken edebiyat kitapları, e, Birinci Tanzimat, ikinci Tanzimat, oradaki e, eserler, edebi eserler, e, Şair Evlenmesi eseri var mesela. Orada Görücü Usulü'nü tamamen İslam, İslam'a hakaret unsuru sayacak şekilde genç zihinlere, genç dimalara aktarıyorlar. Yani onu yazanlar, onu anlatanlar. Görücü usulüyle alakalı e, milletin bu yanlış bakışı neden acaba? Şimdi esasında onlar gez dolaş diyor, kamal bu dünyadan. Sonra peki ne olacak? O kadını bir yerde bırak, acılarıyla bırak, ızdırabıyla bırak. Tabi bu noktada itirazlar İslam'a yapılıyor. Yani hocam diyorlar nasıl olacak bir kadınla gezmeden, konuşmadan, dolaşmadan, yemek yemeden sen onu nasıl tanıyacaksın? Bir ömür beraber kalacaksın. Peki falan filanla dolaşıyor. Ne kadar evleniyor bunların? Çok az evleniyor. Onunla dolaşıyor. Sonra ondan kam alıyor, beraber oluyor, bırakıyor onu başka birine gidiyor. Sonra onu bırakıyor başka birine gidiyor. Peki o yarın biriyle evleniyor. O kız da başkalarıyla başkalarıyla dolaşmış. Sonra ona geliyor. Yani kim böyle birisiyle evlenmek ister? Yani bir kız var. Onunla dolaştı. Şununla bununla dolaştı. Sonra geldi falanın eşi oldu. Hani efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet bin Hambel'in rivayetinde bir delikanlı geliyor. Zina yapmak istiyorum deyince efendimiz aleyhissalam ona yani işte o zina edeceğin kadın birinin annesi, birinin kız kardeşi, eşi, o akrabaları sayıyor. Sen kız kardeşinle, eşinle, annenle birinin zina yapmasını ister misin diye sorunca La vallahi ya Resulallah diyor. İstemem ya Resulallah. O halde o zina ettiğin kadınlar, birilerinin ya anneleri ya kız kardeşleri ya eşleri onlar. Sen bunu başkası için nasıl isteyebilirsin deyince delikanlının elini kaldırıyor dua ediyor ondan sonra diyorlar ki değil ona buna bakmak Medine sokaklarında dolaşırken başını kaldırıp taşa bile bakmıyor Yüreğe öyle iffet ve iman haya yerleşiyor karar kılıyor Onun için ben burada o hanım kardeşlerime diyorum ki yarın şöyle diyecekler o delikanlıydı o adam o erkekti ona bir şey olmaz o dolaşır diyecekler bu büyük bir cinayet yani bir sözün intiharı demek bu yani kadın nasıl ahlaksız oluyorsa erkek de ahlaksız olur erkek de edepsiz olur yani eğer bir adam o kadınla o kızla bu kızla dolaşıyorsa bu edepsizdir bu ahlaksızdır dolaşıyor sonra onlar umut veriyor bırakıyor başka birisini alıyor yani ama toplumda öyle yanlış bir anlayış var ki erkek yapar kadın yaparsa işte ona bakmazlar onunla evlenilmez yani hanım kardeşlerim sizin belki iffetlerinizle oynayacaklar birileri buradan istifade edecek sonra siz karanmış bir hayata mahkum olacaksınız peki ne yapmalı? dolaşmak yok nasıl sen dolaşılmış bir kız istemiyorsan o halde sen de dolaşamazsın efendim biz bunu kime söylüyoruz? Müslümanlara söylüyoruz başkalarıyla kafelerde, orada, burada oturan bir kızla evlenmeyi kendi adına bir zillet kabul eden Müslüman gençlere söylüyorum. Aynı şekilde bunu İslam'ın kızlarına söylüyorum. Yani böyle erkeklerle evlenmeyi kendi adına bir zillet kabul eden İslam'ın kızlarına söylüyorum. Peki ne yapmalı? birleri yanlarında olur otururlar derikanlı kıza bakar kız, Erkeğe bakar, efendim birbirlerinin güzelliklerini madde boyutunda kabullendilerse, efendim razı oldularsa, bir muhabbet hasıl olduysa evlenirler. Yani İslamiye şöyle demiyor, bakmayacaksın. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bizzat bakmayı sahabe-i kirama terkin ediyor. Müslüm'de hadis var, diyor ki sahabe ensardan bir kadınla kızla evlenecek, baktın mı diyor. Bak diyor, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakmaya çağırıyor, gençleri davet ediyor. Efendim, İslamiyet meşru dairede bu yolu açmıştır Fakat ifsat merkezleri var, onlar ne yapacaklar? İşte kızlarla bir noktaya kadar evlenecekler, sonra onları bırakacaklar, başka birilerini alacaklar. İnşallah İslam'ın kızları o tuzaklara düşmeyecekler. Ama bu noktada kimse kendine güvenmesin yani ben dolaşırım bırakırım değil bir noktaya kadar gelirler yanlarında kimse yoksa işte orada üçüncüsü şeytan olur fe innethalise huma şeytan kim diyor Muhammed aleyhisselam diyor orada olanlar olur Allah muhafaza buysun.